Evet. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu aleyna Resûlina Muhammed ve aleyhi ve sahbidi ve, ve cina'in. Fetih Suresi'nin e, son bölümüne diyelim, son Halil Kur'an'a geldik arkadaşlar. Bu bölüm e, benim için hususi olarak çok sevdiğim bir bölümdür. Çünkü ben küçük bir Kur'an kursu çok sevdiğim bir hoca vardı bizim dersimize girmiyordu kendisi ama biz onu çok severdik demişti çok da böyle aktifti ismini de analım burada rahmet vesilesi olsun veliye <gülüyor> tur tanıyan var mı? aranızda bilmiyorum eskilerden evet ee, o bu bölümü aşık olarak okumuştu ee, bir programda ben de o kadar etkilenmişim etkilenmiştim ki okuyuşundan ben de burayı kendi Aşkı şekli olarak belirlemiştim. Hayatım boyunca böyle birkaç aşkım vardı Kur'an'dan. Ee, kısa bir bölüm okumak gerektiği zaman öncelikle hep burayı okumayı tercih ederim. Hem de bir müjde, müjde içiliyor. Hem de müminleri çok güzel tarif eden bir bölüm var içinde. Yani böyle insanı içini ferahlatan, unutmayı önleyen kendisine böyle vay ben değilmişim ya da ne olmalıyım dedirten bir bölüm inşallah siz benim hissiyatımdan daha da fazlasını alırsınız. Üzerinde de çalışmanızı tavsiye ederim bu bölüm. 27. ayetten itibaren arkadaşlar. E, 27, 28, 29 zaten 3 ayet kaldı ama uzunca biraz ayetler. E, Fethi Suresi 27. ayetteyiz. ise لَكَدِ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُّٰهُ يَا بِلْحَقٍ Şimdi Peygamber Efendimiz'in rüyası niye çıkmadığı önce İhlam tartışmaları konuştu ya sahabe arasında arkadaşlar. Cenab-ı Hak diyor ki لَكَدِ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُّٰهُ يَا بِلْحَقٍ Şanına kasem olsun ki, kimin şanı bu? Allah kendi zatına yemin ediyor arkadaşlar. Allah kendi şanına yemin ediyor. Şahımla kaset olsun ki Allah hakikaten Rasulüne o rüyayı bir hakkın sadık etti. Yani Rasulullah'ın rüyası tamamen aynıydı. Çünkü peygamberlerin rüyasını yorumlarken her şeyi Bizim kafamız ve gönlümüz bulanık olduğu için gördüğümüz rüyalar o üstündeki sembolizmin e, ayıptanı altındaki mananın olması lazım. Yoruma muhtaç. Ama peygamberlerin rüyası öyle değil. Aynı gün çıkar. Dolayısıyla bir hakkın sadıktır peygamberin rüyası. Buna Cenab-ı yemin ederek temizli şahitlik ediyor. Hak olarak yahut imanında sabit olanlarla olmayanları ayırt etmek gibi hak bir sebep ve hikmet ile doğru gösterdi yahut doğru çıkardı, yalan çıkarmadı. Yani peygamberin rüyası doğrudur. Şimdi bakın az önce Yunus suresini okuduk arkadaşlar. Yunus suresine geçti ait i ne diyor? Kıyamet günü onlar dirildiğiniz zaman dünyayı ne kadar hatırlayacaklar? İrsa. Peki i̇şte bütün, bütün hayat, peygamber efendimizin hayatını ayarladım hele. 63 yıl. Bir saatse bunun içinde bir yıl ne kadar? Yani bir yıl sonra çıkacak ya ya yani bu bize, bu uzun zaman bize uzundur yani. Allah katında böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah yerler bize baktığında, biz bunu bir anlayabilsek var ya, kaderin e, kaderimizde anlayacağız, dünya neymiş oldu anlayacağız, ahiret neymiş anlayacağız. Şöyle düşünün, hayat, insanın hayatı arkadaşlar, ve ölüm arasıdır diyorlar ya, çok yanlış. Bakın biz hayatı ikiye ayırırız. El hayatın dünya ve el hayatı dahil. Bizim hayatımız iki ikiye var. hayat sahibiyiz ve ikiye ayrı. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Yani insanın hayatı bir noktada başlar, sonsuza kadar devam eder. Matematikte var dışı, var mı bilmiyorum benim zamanımda. Sonsuza giden doğrular. ne doğru parçalar? İki ucu kapalı işte bir ofta la başkan gut Allah yaratır, yaratan Allah yorulup bunda bir şey yok, şüke yok. Ama Allah bize bırakmıştır ya burayı, buradaki gerçekten. Şimdi böyle olunca, yani Peygamber Efendimiz'in gördüğü rüya bir yıl sonra çıkmış. Bu insanlara çok uzun geliyor, bizi uzun geliyor. Bir Allah hakkında hiçbir şey değil ki, o yüz kere insanların içinde bir sürü ümmet ederdir yani. Bu yüzden buraya not almışım arkadaşlar. Beklemeyi bilmek gerekir. İmanın sabırla imtihanıdır. Yani sen kendime inanmıyorsun. Kendime gördüğü rüyanın rahim olduğuna denemiyorsun. Yanlış çıkmayacağına denemiyorsun. Niye panik yapıyorsun? Niye tedirgin oluyorsun? Ya çıkmadı, doğru çıkmadı, şimdi ne diyeceğiz? Hani insanlara niye mi panik oluyorsun? Ya i̇şte bilemiyoruz tabii, sahabeye de fazla ileri geri bir şey asla söylemeyelim. Biz orada o ooo, belki de biz mürte oluruz. Yani olan sahabeler var. Miraç'tan Mir sonra mesela, dinden dönen buçuk kişi var. O güne kadar Müslüman, Peygamberimiz Miraç'tan yine, yok canım diyor, bu kadar olmaz diyor, dinden dönüyor. Dinden dönme hadisesi Peygamberimizin hayatındayken olmasaydı, irtidak payını ayetler olmazdı Kuran-ı Kerim'de. <gülüyor> Sizden her kim dininden dönerse diye ayetler var, irtidatla ilgili ayetler var. Yani ne, ne istediğim, arkadaşlar, işte dünya nedir, ahiret nedir, peygamber kimdir, şu anda biz ne yaşıyoruz, ne, ne, neyimiz deneniyor bizim? Çok ilginçtir mesela, birkaç tane böyle örneğimi gördüm arkadaşlar. Dine dönüş yapıyor derim, öyle deriz biz. Tevbe de bir dönüştür aslında. Dine dönüş yapıyor, işte namaza başlıyor, bir şeyler hayatında her bir şeyler yapıyor falan. Ondan sonra arkadaşlar e, bu Ramazan'da da ülkemize bir şeyler oldu. Geçen gün stadyumda alkolü bıraktık namaza başladık diye e, <gülüyor> sloganı atıyorlar. Evet, bir bakım yani o videoyu bir görün, e, seyir, futbol seyircileri alkolü bıraktık namaza başladık diye böyle <gülüyor> Ee, şey ben yapıyorlar. Salımdan önceler. Hazır şey evet. Dolayısıyla <gülüyor> e, arkadaşlar. E, şimdi ne söylüyordum ben? Alkollü <gülüyor> bıraktım Ondan mi? önce. Her dönüş yapıyor, dönüş yapıyorlar yine. Arkadaşlar alkolü bırakıyorlar, namaza başlıyorlar ama tuttukları takım kazanmayınca tekrar çıkışta alfoda dönüyorlar. onlar için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın sakın. Yani bazı insanlar birkaç tane böyle örnek gördüm. Şunu dedi mesela bana, diyor ki bu kadar hocam bu kadar hayatımı değiştirdim, fedakarlık yaptım, işte kolay değil yani yeni yaşamak, hele gelen çalışanlıklar alınanlar için. Efendim hiç bir işim rast gitmeliydi. Arkadaşlar namaza başlayınca şöyle işlerimiz rast gider. İşte kazancımız şöyle artar. Yavrum bak beş vakit namazını kıl göreceksin bak sınavlarında çok başarılı olacaksın falan gibi. Sözler vermeyin kimseye böyle. Sen dini dünyevi bir kamşudan bağladın yani oraya bağladın. Dindarlık imtihan edilir. Henüz okumadık. Ee, Alkemun suresinde gelecek. Okuduk. Ali İbrahim suresinde geçti. Hatta orada işaret etmiştik. Arkadaşlar, e, Alkemun Ar Suresi'ndeki daha kısa. Ehasi ve nasıl en muhtavo, en yapılıyor. Amin ya. Görünler yüfteniyor. İnsanlar zannediyorlar mı ki? iman ettik deyince biz onları bırakacağız. Yani dikkat edeceğiz. Bu Müslüman tamam geç tarafa değil. Bırakacağız o zannediyorlar. Hiç o imanlarını şu anlaşmayı kabul edip senin rüyanda gerçek olmadan geri dönüyoruz yani. Halbuki o daha sonra olacaktı. Onun için geri kalarak Medine'ye dönüldüğünde münafık, bu sefer münafıklar ne yaptı arkadaşlar? Allah bayram yaptı. Ellerine bir fırsat geçti. Peygamberin adeta tırnak içinde bir açığını kendilerince yakaladıklar. Abdullah bin Bey, Abdullah Burgu Mufey, Velhifa'a el-haris Vallahi ne kazıttık, ne kıptırdık ne de mescidi haramdan haramı gördük diye dokunmak istemişler. Yani böyle dokunaklı dokunaklı imalı imalı konuşmuşlar. Çünkü münafıklar da biz müslümanız dedikleri için peygamber efendimizle birlikte gitmişler bazıları yani. Oraya, diğer seferlere de katılıyorlar. Onun üzerine bu bölüm nazil olmuştur. Demek ki bu ayet Medine'ye avbetten sonra nazil olmuştur. Bu sebeple peygamberin bu rüyası kasem ve tehditlerle yani yemin ifadeleriyle tahkik kuvvetlendirilerek ve kavlen, retiyle, tasdik ve teyit olunarak vahvi salih ile yani daha önce sadece rüyaydı, şimdi hakkında ayet var. Gireceksiniz. Gireceksiniz. Ayet indiriyor ilan edilmek üzere buyuruyor ki, leteduhulun <gülüyor> melesi haram harame inşaallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle siz mesicide harama mutlaka geleceksiniz. Leteduhulun <gülüyor> nede iki tane tehdit var arkadaşlar. Yani şey, şüphesiz. Bu hem rüyayı beyan, rüyayı açıklıyor. Hem de mahdi salih ile yani böyle yoruma falan açık değil, imalı dolanbaçlı değil, işaret yoluyla değil, açık ve kesin bir dille Mescidi Haram'a gireceğini yeni baştan vaat ve ilan. Laq kasem içindir, nun tekit içindir. Yani Allah'a Allah yemin olsun ki siz gireceksiniz Mescidi Haram'a geleceksiniz. Yani siz müminler vallahi o mescid Haram'a kat'i surette gireceksiniz inşallah. Peki hani bu kadar kat'i ise niye inşallah diyoruz? Çünkü biz inşallah biraz böyle muhtemelli şeyler için biliriz. İnşallah kaydında birkaç yükte vardır. Elmalı. Evvela bu gibi vaat makamlarında talim için. Yani Cenab-ı Hak bize neyi öğretmiş oluyor? Kendisi Cenab-ı Hak iken bile geleceğine dair bir söz verirken, inşallah talim düşüyor. Siz kumlar olarak geleceğim, gideceğim, buluşuruz, yarın görüşürüz falan nasıl diyorsunuz yani bir söz vereceğiniz zaman mutlaka inşallah dini bize talim etmiş olur. İkincisi, o giriş yani e, müminlerin peygamberimiz başlarında olmak üzere Mekke'ye girişleri kendi cenabetleriyle değil, yani sizin bir zaferiniz olarak, sizin bir gücünüzün sonucu olarak, sizin bir kazanınız olarak değil, Allah'ın dilemesiyle olduğunu hatırlatmak için. Allah dilemese bu böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o anlaşılığıyla izah alamayacaktınız. Orada bir kavga çıkaracaktınız, bir savaş çıkaracaktınız. Efendim Allah size o sekineti indirmeseydi kaç, kaç gün konuşuyoruz. Efendim hatırlarsınız. Üçüncüsü, muhataplar içinde o zamana kadar vefat edecekler bulunabileceği, yani yüzyıl içinde o, hepsi sağ kalmayacak ki, vefat edecek olanlar bulunabileceğine işaret olmak üzere, cemaatin mevcut efradına nazaran bir ihtimal olduğunu, yani Allah için bir ihtimal değil, gireceksiniz ama bakalım hepimiz Hepimiz için kesin değil, çünkü arada Emre Hak olur, e, vefat edecek olanlar olabilir. İşte onu hatırlatıyor. Diyor e, <gülüyor> tefsir böyle bir şey arkadaşlar. Biz ne ayını okuyup geçseydik bu detayı e, yapın edebilir miydik ya? Yani? İnşallah öyle gireceksiniz ki amin hiç korkusuz Emniyetler içinde asude asude, böyle huzurla, mutlulukla hiçbir korku yaşan sunması cene abarttı tamamen kazıtmanın şart olmadığını fakat kazıtmanın önce gelmesi muhalifine ruhsat başlarınızı kazımış olarak e, ve bu kazımış ya ortaya çıkırmış olarak diye kazıtmanın önce gelmesi Neyi gösteriyor? Kazıtmanın ya yani tamamen kazıtmanın evlâ olduğunu gösteriyor. Haberlerde varit olan da öyledir. Yani hadislerde de bu konu böyle geçer. Buhari Müslüm vesaire de rivayete bulunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın maafir yil muhallepeyn diyor. Hac'da tamamen kasıtanları sen bağışla ya. Ya Resulallah ver bu kasılıyım, kazıtmayıp kısaltanlar ne olacak dediler ya da işte bunları da eklesem dediler. Allah'ın mağfir yin muhalyiklıyım doyurdu Peygamberimiz tamamen kazıtanları bağışlardı, mağfire dedi. Üç kere, önce onları üç kere saydı. Sonra ya her defasında onlar ya Rasulullah, dediler, en sonunda ver Mubasliyin Kadınlara gelince Emir Davut ve Bey Haki kadınlara kazıtmak yoktur. Diyor. Şimdi bu kazıtmayı da bitirdik saçı tıraş aşıklayayım. Ne tehafümler, korkunuz olmayarak gireceksiniz. Yani girerken öyle emin emin girdiğiniz gibi girdikten sonra da korkmayacaksınız. Şimdi şeyi. E, Hüdeyye'yi okuyun demiştim size. Okuyanlar mı bilmiyorum. E, onlar hatırlayacaktır. Peygamber Efendimiz Mekke'nin onları sokmayacaklarına anlayınca e, birisini temsilci olarak görüşmek için göndermek istedi. Ve kime teklif etti önce? Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer gidebildi mi arkadaşlar? gidiyor Osman'ı gönder. Çünkü onun ailesi çok güçlü. Ümeyye oğulları da Hazreti Osman çok güçlü dedi. Ondan sonra ona dokunamazlar dedi. Hazreti Osman'ı gönderdi peygamberi Sonra bir haber geldi. Yanlış bir habermiş ama bir haber geldi. Osman hapsedilmiş diye. Bunun üzerine peygamberimiz o atı aldı Müslümanlarla. Çünkü artık bu bir savaş demektir. O aldı. Yani böyle korkuyordu. Hazreti Ömer dahil olmak üzere. Gidelim ne var? Hani demiyor Hazreti Ömer. Evet. Hem korkusuz gireceksiniz, hem korkusuzca e, efendim e, bu, ibadetinizi yapacaksınız. Sonra da korkmayacaksınız. Çünkü hiç burada da dönüş ne var? Tam emniyetli, tam bir fethe nahi. Bu muhakkak. Allah bunu hak olarak dosdoğru gösterdi. فَعَلِمَ مَا لَمْ Niye? Sizin bilmediğiniz bir hikmet bildiği için. Allah sizin bilmediğinizi biliyor. İşte o anlaşma maddeleri üzerine çalıştıysanız, okuluysanız, orada koyduğu bir iki maddeyle Peygamber Efendimiz hem Halber'in fethine hem Mekke'nin hazırlamış oldu. Onun taşını döşemiş oldu yani. yani Mekke'nin fethinden geçince feth am taliba yakın bir fetih de size nasip etti diyor. Hudeybiye sulhunu teyit ede Hayber fetihini yaptı ve bunu oruyanın sıdkına, doğruluğuna bir delil ve alamet kıldı. Hep bu fetini bir Mekke'nin fethiyle kalacak da değil. Hurayrili ahsale rasulü be hubb-i hurayrili'l bugün cuma olduğu için arkadaşlar 28. ayete gelmiş olduk. Allah'ın izniyle bir kere de daha e, bilmiyorum. inşallah <gülüyor> tamamlarız. Allah izniyle bize. Allah'a emanet olun. Birbirimize hayır dua edelim. Arkadaşlar ibadetlerimiz makbul olsun. İlimizi zikre alıştıralım. Lüzumsuz laflardan, lüzumsuz işlerden, boş işlerden uzak duralım arkadaşlar. İlimizi zikre, keskihe, iskih, para, Aklınıza mesela benim bir adetim vardı, yüzde yüz yapamıyorum ama yüzde yetmiş yapıyorum. E, birisi aklıma geldiğinde ona mutlaka dua edelim, bir cümleyle olsun. Mesela onun senin aklına niye getirdi Allah kendini? Onun o altında bir duaya gitti var. Mesela böyle güzel alışkanlıklar sizin Ramazan-ı Şerif'te. Susmayı da, susmayı da öğrenin. Çok konuşmamayı, gereksiz konuşmamayı, Efendim, has konuşmayı. İnşallah bunlardan küçük bir transiyeler olsun. Allah'a emanet olun. Bugün cuma olduğu için biraz hızlı örtü koşalım.